Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz bu akşam kurban bahsi. Allah talab buyuruyor Kevser suresinde. Bismillah. Fesalli rabbike ven harmela buyuruyor. Fesalli namazını kıl lirabbike, yanlı Rabbim için, ilas ile namazını kıl, venhar, kurbanı da kes. Nahır geliyor burada ki, aslında, deve kesmeye denir, develer, göğüsten kestiği için. İşte bu ayeti kerimeye göre, birçok gülema ikram hazretleri, buna kurban kes anlamını vermişler. Yalnız bazı ulema-i kiram de buradaki venhar başka anlama geldiğini mesela elini göğücüne da anlam verilmiş. Bunun için ihtilaflı olduğu için de kurban kesmesi kesin farz olmuyor. Hanefi mezhebine göre vacip oluyor. Burada bir incilik var. Li rabbideki lam. Lamı tahsis. Yani hasaten özel olarak yalnız Rabbin için namazını kıl, yine yalnız Rabbin için kurbanını kes. Kurban olayı Hazreti Adem zamandan beri gelen bir ibadet türü. İlk kurban Habil'in kurbanı Allah katında kabul oldu. Her ümmette ve her hak dinde kurban ibadet olduğu gibi ayrıca Bağat-ı da kurban diye bir şey vardır. Eski müşrikler, putlara tapanlar, taşlara tapanlar. Tapındığı putlar içinde kurban kesmişler. Hatta günümüzde bile bazı gençler, inanç boşluğunda kalan zavallı bazı gençler, şeytanlara tapınıyorlar. Zavallı diyorum, çünkü gençse bir böyle yapanlar da suç aslında. İslam'ı engelleyenler, kuran ölümlü engelleyenler, zavallı gençliği inanç boşluğunda bırakıyorlar. İnançtan yoksa olan gençlerde ne yapacaklar? Tabi mutlaka ya şihevi olarak aralığa gidecekler, ya içkinin, kumarın, uyuşucun kurban olacaklar, ya da böyle şeytanlara tapınacaklar. İşte günümüzde de bazı gençler, şeytan tapınanlar, haşa kendi arkadaşlarını boğazını kesip, şeytana kurban ediyorlar. Oysa Mevlamız buyuruyor, Kevser suresinde, yalnız Rabbin için namaz kıl, Yine yanlı Rabbin için kurbanı kesmemeliyiz buyuruyor. Bundan dolayı bir kişiyi karşılamak için önünde kurban kesilirse, o kesilen kurbanı hayvana besme çekilse bile eti gelmez, haram olur, murdar oluyor. Mesela bir deret adamını, ünlü bir kişiyi, Karşılamak için kesilen kurban da bunun için Allah için olmadığı için eti murdar, haram leş alıyor. Kurban kesmek Hanefi mezhebinde daha doğrusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre vaciptir. Ebu Yusuf'a göre ise Sünneti i müekkettir. İmam Muhammed'e göre ise Hanefi'de bir rivayette vacip, bir rivayette sünnettir. Ve daha kesin olanı da Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre Kur'an kesilmesi, kesmesi sünnettir. Yalnız İmam-ı Azam'a göre vaciptir. Tabi diğer mezheplerde de Yine kurban kesmesi sünnettir. Şimdi hanefiye göre tabi okuyacağım ibare el-üduhiyyeti üdühiye kurban kesmek kurban bayramında nedir bu hanefiye göre okuduğum ibare kudurden ibare okuyorum Vacib etün, vaciptir buyuruyor. Bu tabi Hanefi'ye göre Şah göre sünnettir kurban kesmesi. Kimlere vacip oluyor kurban kesmek? Ala külli hurrin Önce hür olan kişilere kurban vacip oluyor. Hürriyeti olan kişilere. Allah korusun kişi köle olsa düşmanda tutsak esir olsa onlara tabi kurban vacip olmuyor. Müslümin yine kurban ancak Müslümanlara vacip oluyor. Allah korusun inancı İslam'ın dışında ise haş Allah inanmıyorsa, ahirete inanmıyorsa ya da Allah'ın farz kıldığı bir ibadeti inkar ediyorsa, yine Allah'ın haram kıldığı bir haramı kabul etmiyorsa, bu kişi İslam sayılmıyor İslam inancına göre. Bunlara tabi ne namaz farz oluyor, ne kurban vacip oluyor. Bunların tabi inşallah korusun ahirette zor oluyor. Mukimin bir de mükim olanlara kurban vacip oluyor. Müküm ikame ede anlamına geliyor. Kendi asli vatanında oturan kişi ya da bir kişi gittiği yerde 15 gün veya fazla kalacaksa ona da müküm deniyor. Müküm olan kişilere kurban vacip oluyor. Demek ki bir kişi kurban baran günleri içerisinde eğer seferi halinde yolcuta bulunursa özellikle kurban kesmenin üçüncü günü kişi yolcuta bulunursa bunlara kurban kesmesi de vacip olmuyor. Aynen cuma namazı farz olmadığı gibi, bayram namazı vacip olmadığı gibi kurban kesmesi de vacip olmuyor. Nedir bunlar? Tabii bize İslam'daki olan bunlar kolaylıklar bizlere. E bir kişi bayram günlerinde yolculuk esasına bulunsa nasıl kurban kişi bu kişi? Musir'in bir kişinin gani zengin olması. Yani belirli bir nisap biliyorsunuz vardır. Ortalama 90 gram altın değerinde malı parası altını olan kişiye bu da borcunun çıktıktan sonra eğer bir kişinin borcu varsa tabi herkesin borcu olabilir holding sahibinde borcu olabilir ama buna mukabil bir kişinin borçları çıktıktan sonra kalan malı parası eğer nisab miktarını geçiyorsa bunlara da kurban kesmesi vacip oluyor. Fi yömül üdrahiyye Yalnız kurbandaki zenginlik zekat ile arada çok bir farklılığı var. Zekatta bir kişi hayatında ilk defa zengin oldu. Yani belli bir paraya, mala kavuştuğu zaman üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor. Ondan sonra o kişi zekat farz oluyor. Kurbana gelince bir kişi kurban bayram günleri içerisinde eğer elle böyle bir para geçerse, paraya malik olursa, borcunun dışına fazla olarak bu kurban kesmesi vacip oluyor. Bir kişi mesela arife gününde Eline bol para geçti. Maaş aldı, bir şey aldı, büyük bir parayla geçti. Ama bunları hacı da bayram için bunları. Hatta bayramın üçüncü günü kurban son kesme günüdür. O gün o kişinin de para kalmazsa ya da nisabın altına düşerse parası yine bu kişiye kurban kesmesi vacip olmuyor. Peki bir kişiye kurban kesmesi vacip olmadığı halde kurban kesersen ne olur? Kestiği kurban nafile olur. Yani nafile dediniz burada. Biri bahatler gibi. Tabu misabı olur. Ama üzerine vacip değildir. Yani burada bir incelik var şimdi burada. Bir kişinin borcu var, harcı var. Elinde parası yok. Fakat kurban kesme merakı var ama. Merakı var. Bilhassa halk arasında ibadetin sevabı fazla abartılıyor. Mesela şöyle diyor bazı fakirler, zavallar, işte kurban kesen yarın saat köprüsünde üzene binip köprü geçecek. E ben kesmesem kurban, nasıl geçeceğim diyor. Şimdi muhteremler, İslam'ın temel ilkeleri vardır. Bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Öyle kişi var, beş vakit namazını kılmaz. Ancak Cuma'dan Cuma'ya gider. E, çok haramlarda işleyebilir, işçi kendisi de. E seneye bir düve keser, efendim koyun keser de üzerine binecek, sıratı geçecek. Yani böyle bir tabi saçmalık olmalı Nedir sırat köprüsü? Sırat köprüsü günahlardan arındırılma operasyonu denir buna. Yani bir mümin, zaten kafirler, onları mahşeden direkt cehennemi atacaklar. Müminlere gelince, işte müminlerin içerisinde hiç günah olmayanlar, yani dünyada tövbe edenler, ağlayanlar, sızlayanlar, hak yolunu tam dürüst uygulayanlar, zaten bundan sırat köprüsünü yıldırım gibi, yani ışık hızıyla geçecekler bunlar. Sonra gelenler ses hızıyla, mesela daha yavaş böylece, sonra mesela uçak gibi, efendim işte taksi gibi, kimi atta koşar gibi, kimi ye koşar gibi, kimi yürü gibi geçecek. Yani her insan saat köpüsünü günahına göre geçecek, geçecek orada. Böyle olması da şunu ileri geliyor. Bir insan günahları ile cennete giremez, oraya uyum sağlayamadı mı terimler? Sağlayamaz. Günahların kökeni vardır. Gazap, öfke, şehvet, kin, onur, benlik, kibir gibi ki bunlar günahların kökeni bunlardır. İşte bu günahların kökenleri ve bundan kaynaklanan günahlar Sırat Köprüsü'ne yanacak, yanacak ki kişi bundan arınacak, temizlenecek. Ancak cennet hayatına uyum sağlayabilecek ortama gelecek. gelecek. Bunun için fakir kişiye kesinlikle üzülmesin. Be, üzülmesin. Eğer bir kişinin günahları çok azsa Allah'ın iziyle Sırada geçecek muhteremler. Sonra şu da var. İbadet deyince, yani bunu tabii fakirler için söylüyorum. İbadet deyince, yalnız kurban ibadet değil muhteremler. Yani bunu özellikle vurguluyorum. kesmeyenler için, üzülmesen de söylüyorum. İbadetin çeşidi çok. Mesela üzerinde kaza namazı olan kişi gece, gündüz hele bu kurban barem günlerinde eğer silah istiyor kaza kılsın. Kaza kılmak farzdır. Farz ben şey. On kurbanlar eftaldir, Bir vakit namazı kılmak. Sahibi de şu var. Üzerine kurban vacip olmayan bir kişi ben işte kurban keseceğim diye e, sözüyle bunu söylerse o şekilde kurbanı alırsa, yani ben kurbanı keseceğim bunu, ben kurban keseceğim diye sözüyle bunu sessiz söylerse bir şey mülemaya, fukuhaya göre bunun kurbanı nezir ada kurbanı yerine geçiyor adak yerine geçiyor o zaman ne oluyor? kesen kişi onun yiyemez. Usulü fırından yiyemez. Yani evinde hanımı, çoluğu, çocuğu, torunu, annesi, babası yiyemez bundan. Sonra zengin komşusunda da yiyemez. Ancak fakire dağıtması gerekiyor. Bence. Yani bir fakir eğer ben daha kurbandan önce işte kurban keseceğim diye sözüyle bunu sesli olarak söylerse bu şekilde kurban alırsam bunu ben kurban geçen dersi sesli olarak nezi kurban geçebiliyor. Pek çok hukualara göre. Ama bir şey demeden aldığı bir hayvanı ya orta girdi bir yere de önce baremine kesildi. Onu da yiyebilir. Bir de şu konu bana muhteremler özellikle borcu olan kişinin en büyük sahabı bir an önce borcunu ödemesidir. Kurban kesmesi değildir. Böyle. Borcu olan kişi ne emreye gider, gitmesi gerekir. Tabi zaten zekat da veremez. Kurban kesmez, kesmemesi gerekir. Onun üzerine düşen en büyük ibadet öncelikle borcunu ödemesidir. Şimdi gelelim inşallah kurban neler olur kurban hangi hayvanlar kurban olacak yezbehu küllü <gülüyor> milhum şaten ev yezbehu bedeneten ev bakareten an sebatin koyun keçi sığır manda ve deveden kurban olur. Olur. Eti yenen vahşi hayvan, mesela geyik gibi ki, o da iyi koyundan büyüktür, ama vahşi hayvandan, kurban olmaz. Ancak ki eğil hayvanlar, tekrarlıyorum, koyun, keçi, sığır, manda, ve deveden kurban olur. Koyun ve keçi, bir yaşını doldurdu mu? bunlardan kurban olur. Yalnız koyunda burada bir ayrıcalık var. Altı ayını dolduran bir kuzu, arkadan bakıldığı zaman, arkadan bakıldığı zaman, bir yaşındaki koyunlar kadar iri görünürse, bundan da kurban olabilir. Sığır mandaya gelince iki yaşının doldurup üçü yaşından gün alması gerekiyor 22 aylık 23 aylık sığırdan kurban olma mı mutlaka sığır ve manda iki yaşının dolduracak tam dolduracak üçü yaşından da gün almış olacak bundan kesilir Peki bazı cins buzalar var ki e, bir yaşındaki bir cins buzağı iki yaşta inekten daha da büyük görünüyor. Olur mu? Olmaz. O yalnız koyuna özel bir kolaliko. Yani alt ayını dolduran bir kuzu arkadan bakıldığı zaman bir yaşındaki koyunlara kadar cüssesi iriliği varsa olabiliyor. Bu yalnız koyuna mahsus özel bir kolalık bu. Demek ki bir buzağa iki yaşına gelmeyen buzağa cins olması hasebiyle iri de olsa mutlaka iki kez doldurması gerekiyor. Deveye gelince devenin de beş yaşının doldurması gerekiyor. Koyun ve kişi ancak bir kişi adına kesilir. Yani iki kişi bir koyuna ortak olamazlar. Koç ne kadar iri de olsa ne kadar büyük kilo da olsa yine ancak bir kişi adına kurban olabiliyor. İki bölünemiyor. Koyunun da koçu erkeğe daha makbuldür. Bir de Peygam şöyle met ediyor bazı koyunları: Kara ile bakan, Kara ile yiyen ve Kara ile yürüyen. Kara ile bakan yani gözleri kara, göz etrafı kara. Kara ile yiyen, ağzı kara. Kara ile yürüyen ayakların alt kısımları kara. Böyle bir koyun. Peygamber tarafından daha çok met edildi, övüldü. Sığır, manda ve deve gelince, tabi ülkemizde, özellikle yöremizde tabi deve yok. Onun için durum durmayalım inşallah. Özellikle sığır, vanda tabi buna dahil, bir kişi adına da kesilebildiği gibi, 7'ye kadar kesilmesi ortak olarak caiz oluyor yani bir de olabilir tek çift sayı olabilir 2 3, 4, 5, 6 en son 7 kişiye kadar 8 olamaz kesilebiliyor yalnız ortaklaşa böyle bir sır kesildiği zaman bunun bazı incelikleri de var Bunları bilmemiz gerekiyor. İzâ kâne küllühüm yürüdüğüne biha veçhallâhi ta'lâ. Şimdi önce ortaklaşa bir sığır kesileceği zaman ortaklardan her birinin niyeti Allah rızası için kurban niyeti olacağı. Eğer ortaklardan birisinin niyeti et ise yani kurbanla bir ilgisi yok ama hazır kurban bayramında ben de bir ortak olayım da biraz hesaplı olabilir. İşte evde çoluşum bu et diye amacı kalbindeki niyeti et ise o zaman bu olmaz. Hangisi olmaz? Hem o niyeti et olan olmaz hem de sığır Tek bir can olduğu için ortak birisinin niyeti sırf et kesmek ise hiçbirinin kurbanı olmaz buna. Yani dikkat eden bunlara ortakla kesmede çok önemli. Niyeti et değil. Tabii et de alacak, yiyecek tabından yiyebilir ama asıl niyeti amacı Allah rızası olması gerekiyor ve kânü müslümine bir de ortakların her birinin de Müslüman olması da şarttır. Ortaklardan biri mesela bir Yahudi bir Hristiyan ya da e, ismi ne kadar Müslüman da olsa ama bildiğimiz tanıdığımız kişi İslam inancının dışında ise İslam'a karşı Kur'an-ı kerime karşı Kur'an kursana karşı Allah'ın bazı haramlarına karşı ise bu tabi İslam inancına göre Müslüman sayılmadığı için eğer böyle bir ortak dahil olursa yine ortaklarının hiçbirinin kurbanı caiz olmaz, geçerli olmaz yani. Ve kez İzahkar nasib-i hadiyem ekle münescubu laycuz anir külliye. Bir de ortaklardan her biri aynı hisseye girecekler. Mesela yedi kişi ortak olarak kişi olursa yedi kişi de kaç alımsa mesela diyelim üç buçuk milyar hesap olması için. ...üç buçuk milyar hayvanın değeri... ...7 kişi ortak... ...ne düşüyor? Her birine... ...500 milyon düşüyor. Biri efendim ben 600 milyon vereyim de... ...eti fazla alayım... ...ben 300 milyon vereyim de eti azalayım derse... ...yine bu da... ...hiçbirinden caiz olmaz. Demek ki... ...ortaklaşa... ...kesildiği zaman... ...üç ortak olsun... ...dört olsun... ...beş, altı, 7 olsun... Ortakların her biri hayvan kaç alınmışsa ortakların sayısına göre bunun bedeli fiyatı bölünecek. Ortakların her birisi aynı eşit oranda ortaya para koyacaklar, ortak olacaklar. Kitaplarında şöyle bir de örnek buna veriliyor. Bir kimse diyor öldü kurbanabarın yakın kişi öldü ölen kişinin varisi olarak bir oğlu var bir hanımı kalmış yine bu ölen kişinin mallar içerisinde bir de yine sır verhası da kalmış eğer şimdi ölen kişinin hanımı ile oğlu biz bu sırı orta keselim kurban edelim deseler olmuyor neden olmuyor hisseleri burada eşit olmadığı için. Şimdi tabii bu mal paylaşılmadan önce olduğu için yani kişi ölmüş henüz malı paylaşmamış. Bir de inek var mal içerisinde. Şimdi bu inek de kadın hakkı 8'e 1 evladı olduğu için. Kalanı oğluna olmuş oluyor. Olmuş oluyor. Bunun için Tabii en aşağı 7'de 1 olması gerekiyor. Kadın hakkı 8'de 1 olduğu için burada eşitlik olmadığı için geçerli olmuyor. Yani şu şekilde bağlayalım konu karışmaması için. Demek ki ortaklaşa büyük baş hayvan kesildiği zaman ortaklardan her birinin İslam inancına göre Müslüman olması bir. İkincisi, her birinin niyeti Allah için kurban kesmek olması. iki. üçüncüsü ortak olan her birinin eşit oranda paraya bölüşmeleri gerekiyor. Yalnız tabi şu olabilir. Mesela olan birisi ikisi ise girer. Üçü ise girer. Hanımını ortak eder, efendim oğlunu ortak eder ya da ölümüş annesi ortak edebilir. Yani iki yüze, üç yüze girebilir. Hatta mesela olan birisi altı yüze girer, biri bir hisse girebilir. Ama ne olacak bu? Ona göre öbürü altı yüzeye göre para verecek, öbürü yedi birini vermiş olacak yani. Kurban olacak hayvanlarda şimdi aranan bazı tabi vasıflar da var hayvanlarda. Şimdi hediyeleşme vardır İslam'da. Bir kişi bir ahbabına, akrabasına, dostuna hediye götüreceği zaman nasıl hediye götürür? Gideceği kişiyle orantılı hediye götürür. E, hediye vereceği kişi sıradan bir kişi bir fakir garip ise tabi ne olsa verir. Hatta eski giydiği bir şey ona hediye götürebilir. Olabilir tabi. Ancak bir kişi üst düzeyde bir kişiye hediye götürecek. Yani makam sahibi, mevki sahibi, yetki sahibi bir kişiye hediye götürecek. O zaman bir kişi ne yapar? Hediye götüreceği kişiye göre hediyesinin daha dikkatini seçer. Mesela bazı köylerde meyve zamanı. Şimdi bazı köylüler böyle mesela işte dokter, dok, Doktora efendim işte avukatına şuna buna böyle bir kişiye hediye götürecek meyve zamanı ne yapıyor bunlar? Meyvenin en iyisini böyle tek tek seçiyorlar. Efendim işte falan bunu profesör o bir efendim işte ameliyat etti ben tedavi etti. Tabi ondan memnun olmuş. Bunun için bir ona karşılık olarak hediye götürecek. Tabi götürür doğrudur da. Yalnız bu bütün örnek veriyorum tabi bunu. Ne yapar kişi? Hediye kime götürecekse, hediye götürecek olan kişi ne kadar üst düzeyde bir makam sahibi ise ona göre hediyesini daha seçer. Mesela meyve ise tek tek daha irisini, güzel irisini seçer. Alacağı bir şeyi şekerleme, pasta efendim, çikolata türlerine böyle daha kalitesini seçer. Şimdi kurbana tabii allah Teala bir nevi hediye anlamına geliyor. Gerçi sevabı kişi kendine dönüyor. Hatta dünyada bile kişi bu ettenin yararlanıyor dönüyor ama gerçekten bu Allah için kesildiği için Allah bir hediye oluyor. Tabii bunun için de kesilen kurbanın da elinin, ayağının, gözünün falan düzgün olması gerekiyor. Bunun için bir hayvanın tabi koyun olsun, sığır olsun iki gözü kör, görmüyor. E kör hayvan tabi Allah hediye edilemez bu. Kurban olmaz. İki gözü değil hayvanın bir tek gözü kör yine olmaz. Hatta bir gözünün bir gözü tam güzel görüyor normal, görüşü güzel. Diğer gözünün görünmesi e yarıdan az ise bu da olmaz. Mesela yüzde otuz görebiliyor, bu bile olmaz böylece. Şey. Yine bir hayvanın artık ili erimiş, içi kurumuş, çok zayıf deri kemik kalmış, bu da tabii kurban olmaz. Hayvanın ayaklarına gelince eğer kurbanlık hayvan kesilecek yere kadar yürüyüp gidemeyecek kadar ayağı sakat yani hiç basamıyor ayağının birini hiç basamıyor ancak atatar'a gidiyorsa bu da olmaz. Ama hayvan ayağı bez incemi burkulmuş da hayvana basıyor da biraz hafif bir topallayabiliyor bu olabilir. Ama tabi böyle olması daha da iyi tabii. Hayvanın kulağı kesik olsa, hayvanları tabi işaretliyorlar birbirine karışmasın diye, kulaklarını işte bazen zımbali ortasını diliyorlar, bazen kenar kiren kesiyorlar. Eğer bir hayvanın kulağının yarıdan çoğu kesirse, hiç olmaz. Bazı hukukaya göre kulağının üçte biri kesik doksansa, yine olmaz. Kuru bu da ale kural tabidir. Kuru da böyle kesik olsa yaradan çoğu hatta üçte bir kesik olsa yine bu da kurban olmaz. Hayvanın dişine gelince, hayvanın dişinin çoğu düşmüş artık bu da olmaz tabi. Ama hayvanın dişinin çoğu var da birkaç tane dişi yoksa. Ama hayvan yem rahat yiyebiliyor, rahatlayabiliyor, bu olabilir. Demek ki eğer dişlerinin çoğu yoksa buna bakma gidiyor, hayvan alırken bu da olmaz yine. Hayvan doğuştan boynuzu hiç yok olur, kurban olur. Hayvanın boynuzu da boynuzu kırılmış, bakılır. Eğer hayvanın boynuzu kökten kırılmış da beynine zarar verecek durumda ise bu da olmaz. Ama böyle köten kırılmışsa hayvan boynuzu yerden falan kırılmışsa bu da kurban olmasına bir zarar teşkil etmez. Şimdi bir de inşallah kurban ne zaman kesilmesi gerekir kurbanın? vaktül ödü hiyyeti, kurbanın kesme vakti ne zaman kesilir bitülü'il <gülüyor> il bin yemin nahri nahir günü yani kurban bayram günü tülü fejir tan yerin ağırması ile yani imsak vaktinin girmesiyle kesilmek biliyor بَعَدَ سَلَاطِ الْعِيدِ fil emsari şehirlerde yani bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazdan sonra kesilmesi caiz oluyor. Çünkü Mevlam bu ayeti kerimesinde Fesalli Rabbike velham elhamdülillah Fesalli Rabbike Rabbin için namazını kıl ve kurbanı kes. Mevlam böyle buyurduğu için Demek ki kurban bayramı kılınan yerlerde. Kurban bayramı kılındı mı hemen kurban kesmenin vakti başlar. Kurban bayramı kılmayan bir yerde, mesela bir kişi dağ başta oturuyor bir yerde. Şehirde, ön köyde, bir yere oturuyor. Bu kişi namaz vakitinde beklemez. Sabah yeri, tan yeri ardımı İmsa baktığının çıktı mı kurbanı kesebilir orada. Ve yiye şii silahsetti eyyamin yeminlahri ve yemani badehü. Üç gündür kurban kesme günü. Biri yeminlahır nahir kuran birinci günü ve yevmani badehü. Onunla iki gün daha. Yani kurban baramının birinci günü. İkinci günü, Üçüncü günü, Akşam ezanlar önce, Kesilmesi gerekiyor. Bayramın birini kesmek, Daha eftar tabi. Ama, Kişi kendini kesemiyorsa, e, Kesiciyi bekliyorsa tabi, Sıra gelmiyorsa, Olabilir tabi. Bayram birini kesemedi, ikinci günü keser. İkinci günü de kesemedi, Üçüncü günü keser Güneş batmadan önce Artık güneş battı Üçüncü günü Akşam ezanı vakti girdi Artık kurban kesmenin Vakti bitti İster ölü olsun İster diri için olsun Kurban kesme günü Üç gündür Bahramın birinci günü ikinci günü Üçüncü günü Güneş batıncaya kadar güneş batması yaklaştığımı, ezan oldu mu, artık kurban kesilmek bitmiş oluyor. Bir kişi kurbanlık koyun almış, ve hatta ortak olarak hayvan almışlar. E, Allah korusun bir işlere çıktı, hastalık oldu, hastaneye gittiler, şunlar oldu, bunlar oldu, bunlar kurban bayramı günlerinde kurbanı kesemediler. Ne yapacaklar şimdi? Kurban barajı Kurban kesim üçüncü günü çıktı mı? Artık kurban kesilmez. Kurban olmaz. Ne yapacaklar bunlar? O hayvanı canlı olarak fakire sadaka verecekler. Bu oluyor bu şekilde. Ya da bir kişi üzerine kurban kesmesi kişinin vacip. Yani durumu güzel. Kendi sefe yolculuk hale değil. Bu kim ki? Memleketinde oturuyor, vatanında oturuyor. Durum iyidir. Kurban kesilmesi kendisine vaciptir. Mecburdur Hanefi'ye göre. ya sünneti Şafi'ye göre. Şimdi bu kişi kurban bayram günlerinde de bu da kurbanını kesemedi. Alamadı, yapamadı. Bir de şöyle olabilir. Eğer kurban bayram günlerinde kurban fiyatlarında hiç bir yükseliş olursa mesela kalklarsa diyelim ki günümüze göre e, kurumandan önce bir koyulun fiyatı normalde 200 milyon lira iken e, tabi az mal gelse şimdi malum piyasayı arz talep belirler arz piyasaya sunulan mallar talep piyasaya istek anlamına gelir Hatta bir gün sahabeler peygamber'e dediler, Ya Allah, çok fiyatı yükseldi. Bir fiyat koysam bunlara da daha yüksek satılmasa peygamber şöyle buyurdu, fiyatı Allah bilirler buyurdu. Fiyatı Allah bilirler. Olur ya arz yani piyasa sunama asla bu tabi fiyat yükselmesine sebep olur. Haklı olabilir tabi olabilir. Mesela şimdi kış... ...kar yağıyor... ...ıspanak çıkarması tabi zor. İşçinin ıspanak piyasaya... ...çok az gelirse... ...tarım çok var... ...bu defa ne oluyor tabi? Şayet yükseliyor tabi. Yükseliyor. Eğer... ...kurban bayram günlerinde... ...böyle bir şey vaki olsa... ...kurban az önce... ...kurban bayram günlerinde böyle bir şey olsa... ...yani az mal gelirse. Arz az olsa, talep çok. eğer fiyatlar katlasa, 200-400-500 milyon çift sayılanlar, o zaman alma gerekmez. Almaz kişi ne yapar kişi? Kurban'ı kesmez. Kurban bayramından sonra bu kişi, normal fiyatı neyse onu fakire sadaka verir muhteremdir. Bu olabiliyor. Bunu tekrarlayayım. Demek ki, Kişi kurbanını almış, kesecek, Koyun almış diyelim, daha özel kısa olduğu için. Ama bu kişi Kur'an bayram günlerinde gerek kendi hasta oldu, hanımı hasta oldu, çocuğu hasta oldu, bir hastalık bir şey oldu, hastaneye gitti, oraya böyle derken Kur'anı kesemedi. Kurban bayramı üç günü geçti, bu kişi ne yapacak? Okudu artık kurban diye kesemez onun eti yelmez onu mutlaka fakire sadaka verecek verecek ona yine bir kişi kurbanı alamadı yarın alırım öbürünü alırım dedi şu bu alamadı kurban alamadı ya da kurban piyasaya geldi ama çok az kurban geldi az edilen mal az talep çok fiyat aşırı faiz bir fiyat yükseldi. Yine almaz kişi. Ne yapar kişi? Bayramdan sonra bu da normal bir kurban fiyatı neyse normalini bayramdan sonra fakire verir. Ama kurban bayramı 3 gün çıkmadan ne hayvan canlı olarak verilebilir ne de parası verilebilir. Yani hayvanın canlı olarak fakir vermekte ve hatta parası vermekte ancak kurban çıktıktan sonra caiz olur. Şimdi gelelim inşallah kurbanın kesim işine gelelim inşallah. Kurban nasıl kesilecek? Kurbanı kim kesecek? Ve kurban ne ile kesilmesi gerekiyor? Önce kurbanı kesek olan kişinin Müslüman olması şart muhteremdir. Şart. Kurban dışında ehli kitap yadı Hristiyan Allah adını anarak keserlerse bıçakla roman olarak o da yine biliyor. Ama kurbana gelince mutlaka kurbana kesen kişinin Müslüman olması şarttır. Mesela Allah korusun kişi alkolü bir kişi, alkolük, abdest yok, namaz yok. Bir de kişinin ağzına Allah korusun böyle kötü bir küfür çıkıyorsa, ne gibi haşa Allah'a seven, dine seven, imana seven, kitaba seven kişi ise bu kişiyi Müslüman sayilmiyor, mürtet sayiliyor, Allah korusun. Bunun kesiyeti murdardır, leştir, haram değilmez. Bunun için kurban kesecek olan, kesiciye arayan kişinin özellikle buna dikkat etmesi gerekiyor. Böylece. Kim kurban kesecekse mutlaka Müslüman olması. Aslında böyle küfür çıkmayan kişi yani dine, imana, Kur'an'a söylemeyen kişi olması gerekiyor. Sonra kesim aleti bıçaktır, kesici alettir. Bıçağın büyük olması daha ehterdir. Bıçak ne kadar kesin güzel bilense o kadar sevaptır. Yalnız tabi hayvanın gözü önünde bıçak bilenmez, Masa çekilmez hayvan gözü önünde. Bir gün Peygamberimiz Ali Hazretleri bir yere giderken baktı bir hayvanı yatırmış, kesecek, hayvanın önün göz önünde bıçanı biliyor. Peygamber bir de müdahalet peygamber sanıyor. Ne yapıyorsun? Hayvanı ikisi öldürürsün buyurdu. Demek ki hayvanlarda bu sezgi, bu duygu hayvanlarda. Hayvana bu duygu var bu hayvanlarda. Bunun için bıçağı önce ayrıca bileme gerekiyor. Bıçağın büyük olması daha eftal. Bıçağı mutlaka güzel keskin bilenmesi gerekiyor. Ama hayvanın göz önünde bıçak bilenmez. Bazıları hayvanı yatırır, alır eline masalı taktık taktık yapar göz önünde. Bu mekruh muhtemelen. Bu hayvana ikisi ay çektirmiş oluyor bu. Hayvan bağlanır. Koyun üç aya bağlanır. iki ön aya. Bir de arka sol ayağı koyunun bağlanır. Üstteki koyunun sağaya bırakılır. Bağlanmaz. Üçe bağlanır. Neden? Hayvan can acısı o ayarın böyle tepinirse, sallarsa acısı biraz daha hafiflemiş gibi olur hayvana göre. Yani bundan şu ama ki, muhterem dinleyicilerimiz çok dikkat edin bu konuya. Can vermesi çok ama çok zor bir mesele. Can verme. Günahsız hayvanlar bile öyle kolay can vermiyor Can vermemek o kadar zor bir şey can vermek. Bunun için demek ki koyunun 3 ayağı bağlanır. İki ön ayağı bir de alttaki sol ayağı üçü bağlanır. Zaten koyun sol tarafına yatırılması gerekiyor. Üstteki sağ ayağı boşta bırakılır. Hayvan kesilirken hayvan o sağ ayağın ayağı tepinirken diğer tarafa bağlanmazsa tabi hem ayağa kalkabilir hem kesin kişiye bir zarar verebilir bunun için üç ayağa bağlanır bir aya bırakılır ki hayvan can çekiği ayarın bu ayarın burduca sayı vurduça acısı biraz yavaşa mı ki falan gelince tabi ineyi böyle bir ayağa bırakılırsa inek ir hayvan tabi vurdu mu kişiyi karşısına öldürebilir yaralayabilir kaza çıkabilir bu iş ineğin Dört ayağın bağlanmasına izin verilmiş. Inen dört ayağa da bağlanır. Gerek inek gerek koyun keşi, tabi bir çukur önce kazılır. Bunlar kıbleye karşı bu önemli bu. Mutlaka kıble yüzü gelecek hayvanın. Hayvan sol taraftan yatırılır. Sol diyorum bak, sağ yatırılmaz. Neden? Eğer hayvan sağ yatırılırsa da var kesilin onu soyla kesmesi gerekiyor. Salih kullanamaz burada. Bunun için kesen kişinin kesicinin soyla kesmesi için hayvan sol tarafı yatırılır. Açtan çukurun hemen kenarına yüz hayvanı önü kübleye gelmek üzere hayvan sol tarafı yatırılır. Yatırılır. Deve ayata kesilir. Tabi o yöremizde olmadığı için onu geçiyorum. Kesmeden evvel kurban sahibi kurbanı kesen değil tabi kurbanın sahibi kesiyorsa kendi okur. Eğer kendi kesmeyip de birisi vekat verip kestiriyorsa kurban sahibinin kendisinin okuması Ortaksa ortakların her birisi ya biri sessiz okur edinlerler. Tabi biliyorlarsa. Bilmese bu zararı yok. Ama okurlarsa tabi daha çok olur. Ne okuyacaklar? Enan Suresinde ayet 79. ayet. Sebilla inni veceh veceh diye baş ayeti kereme. Bir kısa ayet böyle. Enan Suresi En'am suresi ayet 79 İnni ve cehdi ve şey diye başar ayet-i kerime. Bunu bir. Sonra bir de yine En'am suresinde ayet 162-163 Kul inne salati ve nusükü diye ayet-i kerime. Bunları kişi biliyorsa ezberden okur. Bilmiyorsa, kural biliyorsa Asya Kur'an-ı Kerim'i okur bunları. Tekrarlıyorum. Birinci ayet En'am suresi. Hangisi En'am suresi? Onu açıklayayım inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in en başında Fatih-i Şerif vardır. Birinci süre budur. Sonra elif Lam, Mim diye başlayan Bakara suresi gelir. En uzun süre. 2 Ondan sonra yine elif Lamim diye başlayan Ali-i İbran suresi vardır. 3 süre. Sonra Nisa suresi gelir. Nisa'dan sonra Maide suresi geliyor. Maide'den sonra En'an suresi geliyor muhtemelen i̇şte En'an suresi ayet 79. İnni ve cehet ve cediyeye ayet bir. Yine aynı surede Enam suresinde ayet 162-163, iki ayet okunacak. Bu da kul inne sarateye başlan ayetler. Demek ki kişi konu biliyorsa, ezel biliyorsa, kurban sahibi, ortak ortakların her birisi ya da biren biri ses okursa. Kesti önce sahab daha çok olur. Şimdi kesen kişinin besmeleyi çekmesi, çekmesi, bir kesici kendisine besmeleyi çektiği hatırladığı halde karşıen inadından besmeleyi çekmeyi keserse. O kiş hayvanı tazmiye ödetmeye mecbur kal dinimizde. bakınız. Bir kesici kendisine besmele çektiği hatırlatıldığı halde unutursa başka tabi suç yok. Besmele çektiği hatırlatıldığı halde kesiciye muhasemenin kesmesiyle yetersiz olmaz, yeterli olmaz. Mutlaka hayvanı kim kesiyorsa kesen kişinin besme çekmesi şarttır. Şarttır bence. Hatta demek ki sen çekmezsek o kesen kişi sahibine hayvanı ödemeye mecburdur. Mal sahibine. Peki nasıl çekecek besmeleyi? Bismillah Allah'u ekler. Bakınız. Vamile olabiliyor. Bismillah Allah'u Ekber de olabiliyor. Ama daha kolayı bile daha kolayı Vafsız, Bismillahi Allahu Ekber diyecek. Bunu söyleyecek, sonra bir şey konuşmayacak. Bunu konuşmayacak. Şimdi kesecek olan kişi bunu çekti. Ne dedi yani? Bismillahi Allahu Ekber dedi. Hayvana bıçağı hafif şöyle vurdu. İşte kesti, kesemedi. Hayvana'ya kalktı. hayvana kalktı. Tek yatırırlar tekrar yine besmele gerekiyor, gerekiyor bunda ama hayvan kalkmadı da bir de bana kesemedi ikinciye kesti tekrar besme istemedi ikinciye istemez yeter ki hayvanı kestiği kişi besmeden sonra dünya kelamı konuşmayacak yani. sonsuz bu olacak besmeyi kesecek eğer kesten büyük hayvansa ona yardım edenlerin de tutuyoruz hayvanı, onların da besmeye çekmesi gerekiyor. Son yardım edenlerin de. Hayvan neresi nasıl kesilecek şimdi muhteremler? Kulkum, mürri ve vedecan deniyor şimdi. Kulkum nefes borusu nefes borusu Müri yemek borusu ve de iki da iki yandaki damar kalın şah damar dediğimiz yani bu dördünün demek ki nefes borusunun yemek borusunun bir de iki tane şah kalın damarın kesilmesi gerekiyor gerekiyor şimdi bunun içinde tabi kesenler bilirler Hayvanların başına yakın bir yerde bir yumurcak vardır. Yumurta gibi bir şey var. Ceviz gibi adı bir şey vardır. Hayvana göre vardır. Onun altından kesmek eftahidir. Böylece. Şimdi bazı fukualara göre üstten kesse caiz olmaz diyorlar. Neden? Üstten kesti mi nefes borusu, yem borusu kesilmemiş oluyor. Altta kalıyor onlar. Halbuki şahat bunlarda. Nefes borusunun, yemek borusunun, İki ana damarın kesilmesi için yumuşacık vardır, şişlik vardır böyle. Onun alttan kesti mi daha garanti oluyor böylece. Alttan kesti mi garanti olabiliyor. İşte Bismillah berder kesen kişi hayvan kıbleye çevrilir. Tabi okumuşsa dua okurlar biliyorlarsa okun masalarda olabilir, olabilir ama betmeye şartlık çekilmesi çarptır. Bu dört damar deniyor bunlara. Nefes borusu, yemek borusu iki damar kesildi mi baş hemen koparılmaz. Bırakılır. Evet beklenir. Hayvan tabi can çekişir muhtemelen. Can. Can vermek demek ki kolay değil böyle şey. Kurban sahiplerinin de başında olmaları da burada eftaldir. Çünkü Peygamber kızı Fatıma validemize Kızım Fatıma bak kurban kesilirken gene karşıdan bakmıyordu. İlk damlayan kanla beraber günahların aflanmasının sebebi oluyor. Bu için kurban sahipleri de böyle başına bulunması kadın da varsa tabi kadın araya sokulmaz ama kenardan o da karşıdan bakar. Hem akan kanı görür hem bir de ibret almak için. Yani bu tatlı can, Kolay çıkmıyor muhteremler. O günahsız, masum hayvanlardan bile tahtıcan kolay kolay rahat çıkmıyor. Hayvan ne tepişiyor böyle, ne tepişiyor hayvan böyle. Nasıl hayvan, horlar var, kalkmıyoruz hayvan böyle, tepinir, sıkışır hayvan böylece, hayvan ne çekinice can mi vermek için böylece. İşte ondan böyle de ibet almak tabi gerekiyor. Şimdi bir de kurban namazı diye ikilat namaz da vardır, sünnettir, müstahaptır yani, sünnete yakındır. Kurban kesildikten sonra eğer kurban sahibi kendi kesmiyorsa, kurban kesildikten sonra orada bir işi yoksa hemen içeriye gider, iki rekat Allah için namaz kılar kişi kur namazını kadar Eğer kendi kesiyorsa ya da kişi yardım etmesi gerekiyorsa ortak beraber bulunuyorsa hayvanın kesildikten sonra abdestini tazelere elini kan tabi temiz, abdestini alır. iki attı. İkiler iki attı. Kurban namazı kılınır. Tabi hanımlar eğer kılma durumu değillerse kılmazlar. Yani dua eder onlara. Kurban'dan sonra el kaldırıp dua edilir. Allah'ım bunu benden kabul gibi dua eder Mevlamıza. Bir de etin taksimi şimdi. Tabi kişi koyun kişi kesmişse zaten bir kişiye aittir. Bu neyse yapabilir. En eftali şudur. Yani bu mecbur değil. Üzerinde daha iyi anlamına geliyor eftali demek, Daha iyi anlamına geliyor. Üç bölüm tahminen tabi, tahminen bir bölümünü kendine ayırması, bir bölümünü hediye olarak vermesi eş dostlarına, bir bölümünü de fakirlere vermesi en eftali, en iyisi budur. Ama bunu yapamıyor. Mesela çoğu çocuk kalabalıktır. Evet, kurban kesmiş yani kesebilmiş. O kadar bir gücü var, altını gümüşü var, şu bu su var. Kesiyor kurbanı ama. O kadar fazla bir gelir yok kendisi, Fazla zengin değil ki orta hali kendisi. Dilerse etin çoğunu renkini bırakabilir. Bunun sakın yok böylece. Yalnız ortak kesildiği zaman etin taksimi biraz önemli muhteremler. Bu önemli böylece. Ortaklar kardeş de olsa ki evde ayrı ise eğer ortak hayvan kesildiği zaman bir evde oturul oturuluyorsa, mesela hanım, işte eş, karı koca eşler, efendim çocuk için çocuğu da evli bile olsa, evinde beraberse, mesela gelinin de altının, bu fazla olarak da, ortak bir ev halkı ayrıca kesmişlerse içerse, ta bir bölme istemiyor böylece işte. Yani kazan bir, yeme içme bir ise, bir ev halkı kesmiş ortaklama, bu bölüm istemiyor. Ama, Baba oğul bile olsa, Kardeş bile olsa, Evleri ayrı, Kazını ayrı, Sofus ayrı ise, O zaman, Mutlaka bu hayvanın, Güzelce bir taksimi gerekiyor. Bu şart. Nasıl taksim olacak? En eftali, En kişi nedir? Dartı ile, Dartı ile olması. Mesela diyelim ki 5 ortak, 6 ortak, 7 ortak. Ne yapılır? Etler 7 ortak olarak kabul edelim, örnek olarak. Etler eşit oranda 7'ye ayrılır böyle. Ayrılır. Yani eşlediğim etli, kemikli yağlarına göre bir nafaza kemik gitmesini de göz kararıyla eşit oranda 7 ayrılır. Sonra bunlar tartılır. Et yere bırakılır. Onlar tarttırı bunlar böyle. Benim işte ona kim uğraşacak? Uğraşmak gerekiyor. Bunlar sehab var bunlarınla berleş. Eğer Allah işmiş şey yapılıyorsa her şeyi güzel yapmamız gerekiyor böyle. Bunlar dağıtlayacaklar. Hangisi az mesela ortalama hangisi az geldi ona ilave edilir. Çok on alınır. E bu yedisi de aynı eşit külada olacaklar. Sonra Bunlara bir numara verilir. Ya sıra mesela konur, Bir, iki, üç, beş diye. Sonra kaç ortak ise numara yazılır, böyle kağıtlara. Bu kurak çekilir. Çekilir. Kaç geldi? Beş numara gelir. Hangisi beş numara et? Şu. Bu tamam bu senin. Bu kaç çekti? Üç numara çekti. Hangi üç numara? Bu üç numara. Bu senin. Bu şekilde. Tamamlar. En garantisi böylece Etler eşit oranda önce bir tahminen göz kararı ayrılır eti kimbone getirilir sonra tartılır Fazlalar alınır. eksi ilave edilir eşit oranda etler dağıtılır bunların numaralanır sonra bir kağıda numaralar yazılır kurak çekilir etine kadar böyle etler parçıldı ette belli oldum tamam evvame ben işte Mesela kardeş kardeşe. bu kardeşin fazla çok çocuğu yok. Halihazırda daha iyi. Her zaman et yiyebiliyor. Ama diğer mesela kardeşi daha fakir. Evet kurban kesmesi gerekiyor ama durum pek iyi değil. E çok kalabalık. Onu daha fazla vermek istiyor. Verebilir. Ol bakalım. Verebilir. Ama mutlaka önce herkes hakkı burada belli olacak. Olacak. Efendim işte kantarı yok. Kantar yok. Üç kişi mesela ortak olmuşlar. Kantar da yok şimdi arada. Üçet üç, üç kişi. Acaba ne yapsak bunda kolay bir şey yapsak böyle uğraşmasak fazla. Havada soğuk kuş karsa bir kolayı var. mı? Bu ikincisi ama. önceki yapmak daha eftel. Nedir bu kolayı? O zaman cins ayrımı oldu mu et cinsinin dışında ayrılır. Mesela bir et bölümüne deri dokunur oraya. Bir bölümüne hayvanın başı konur, diğerine ayakları konulur, diğerine ciğeri konulur. O zaman bunlara bu şekilde taksit edebiliyorlar. Kuralı tabi ki tak ederler bunlara. Eder. Dartma olabiliyor bu şekilde. Ama dartılması, üşünilmemesi, biraz burada Allah için uğraşılması daha sıra daha iyidir. Hayvanın derisine gelince muhteremler, tabi bu konuda ağzımız bağlı muhteremde her ne hikmetse Türkiye'de belirli bir kuruma deri verilmesi için baskı yapılıyor böyle zorlama yapılıyor ben araştırdım şahsen yani dünyanın hiçbir yerine şu dönemde şu çağımızda Afrika'nın her taraf devletlerine böyle araştırdım selamlar, dünyanın hiçbir devletinde böyle uygulama yok böyle şey. yani bir kişi kendi malı, tabi o kişi kurbanı kendi almış eti de kendisinin, derisi kendisinindir bir kişi kendi malını hissediği hibe edememe verememe araştırdım hiçbir devlete bunu bulamadım, yani hiçbir kurala dünya hukuk sığmayan bir şey bu. Ama böyle uygulanıyor bu şekilde böyle yapılıyor yapılıyor bence. Tabi bunun için inşallah Rabbiler düzeltir bu işi inşallah. Tabii bu konuda bir şey tabii konuşamayacağız şimdi. Şimdi inşallah kurbanla ilgili birkaç fıkıh konusu inşallah. Tabi fıkıh meseleleri aslında çok geniş, çok geniş. Fakat çok detayına girilirse karışılabilir dinleyenler. Bu inşallah az yapacağım birkaç konuyu daha. Üç beş kişi bir yere geldiler. kararlaştılar, bir hayvan satın aldılar, kurban kesmek üzere. Örnek olarak mesela beş kişi birleşirler kararlaştılar gittiler, gezdiler gördüler bir hayvanı beğendiler satın aldılar Kendini keşfetmek niyetleri bu niyeti aldılar sonradan biri çıkıyor ne olur ben de aranızda dahil ediniz ben dahil olayım olur mu olabiliyor ama mekruh oluyor kerahat da oluyor ne demek mekruh kerahat çirk anlamına geliyor Yani iyi bir şey olmuyor bu şekilde Olmuyor bir şey. Bunun için demek ki hayvan alınmadan önce ortakların belli olması, belli olması hayvana beraber alınması gerekiyor. Su ilave edilmesi haram oluyor tabii ama mekruh oluyor. Yani pek iyi olmuyor anlamına geliyor. Kurbanlık hayvanın eğer doğumu yakınsa hayvan gebe oldu. Belliyse, bilmiyorsa biliniyorsa, biliniyorsa e, doğumu yakınsa böyle hayvanın kurban edilmesi de yine mekruh oluyor. Mekruh oluyor. Yani iyi olmuyor anlamına geliyor. Bir hayvan yeni doğurmuş. Yavruza küçücük yavrusu e, anasını kurban edecek. Bu da mekruh oluyor. Yavru küçük olduğu için. Bak. Merhameten onun için bu da mekru oluyor. Ama yavrusu büyümüş, o zaman oluyor tabi. Koyun olsun, keçi olsun, sığır olsun, gayet sütlü hayvan. Yani süt daha kesmemiş. Hayvan gayet sütlü hayvan. Bunu da kurban etmek, bu da oluyor böylece. Şey. Mekru oluyor bu da. Çin Peygamber Hazretleri bir gece bir işle misafir oldu. Ev sahibi dedi ki Ya Resulallah izin verirsen benim bir oğlağım var. Koyun veya keçi yavrusu onu keseyim gördü Peygamber şöyle buyurdu İyyâke vel halube Peygamber bakıyor. İyyâke vel halube Sakın ama sakın süt hayvanı kesme buyur Peygamber. Yani meyve ağaç gibi demek ki sütü veren hayvanı da keselim. Ama artık sütü artık kesmek üzere o kesilmesi gerekiyor. Ama kesersi olmaz mı? Olur. Olur ama mekruh. Yani hoş olmuyor, şifin oluyor. Şimdi bir kişi bir hayvan aldı. Koyun olsun, sığır olsun, hayvan alındı. Sütlü hayvan. Eğer sütünü sağmasa hayvana zarar verecek. Hayvanı sıkacak hayvanı. Bu kişi ne yapacak? Bunun sütünü sağabilir. Ama kendini içemez. Yani kurban sahipleri bu kurbanlık alıkları, koyunun, inen sütünü sarlar, bunu içmezler, bunu mutlaka fakire vermeleri gerekiyor. Sadıklarına vermeleri gerekiyor. Yine kurbanlık koyunda faydalanılmaz, faydalanılmaz. Yani işe koşulmaz, bir şey yapılmaz, tüy filan kırpılmaz, kesimler bunlar böylece. Ancak kesimden sonra ise tabi deri için faydalanabilir, tüyünü kırpabilir kendisi sıra. Bir fakir Üzerine kurban vacip değil Ama içinden geçmiş niyet etmiş Kurban alsan filan kessen filan Niyet etmesiyle Üzerine bir şey gerekme Vacip olmasına böyle Bir de Ölüye kesilen Kurban meselesine gelelim işte kısaca Bir insan ölen yakınına Kurban kesebilir Bu iki ayrılıyor bir kişi ölmeden önce ölüm hastalığında vasit etmişse, işte tabi malda da varsa, malda da varsa, e, vasit etmişse, işte ben öldüğüm zaman bu Kur'an benim için kurban kesin diye vasit etmişse, parada varsa, yani şimdi vasiyet malın üçte birini yapılabiliyor. Ölen kişi daha doğrusu ölecek olan kişi. Yani ölüm yakaşan kişi artık hasta alındı, ölüm yatağına düştü. Ölecek artık kişi seyizdi anladı. Artık bu kişinin malını ancak üçte birine karışabiliyor bak, muhtemelen. Bakın, ölmeden daha malını üçte ikisine karışamıyor. Vasi eder üçte birini vasiyet edebiliyor. Fasına karışamıyor. Şimdi böyle bir kişi Vasit etmiş ise mal da varsa yaparsa ayırmışsa vermişse bu kişi ölünce kurban bayram günlerinde arifet olmaz o yanlıştır kurban bayram günlerinde bu kişi için gerek özel kurban alınabilir orta bir araya girebilir ölen kişi adına da yalnız bunun etinden kesen kişi yakınları yemezler. Mutlaka eti buna fakire verilir. Dikkat buyurun bunu. Ölen kişi ölmeden önce benim için kurban kesin diye vasiyet etmişse parasını bırakmışsa vermişse onun vasiyeti üzerine onun parasıyla onun adına kesilen kurban etini kesen yakınları çoğu kişi şey yemezler. O et yani fakire verilir sadaka olarak. Bunun dışında bir kişi annesi için, babası için ondan o vasiyeti yok. Para bırakmamışlar. Bir kişi kendiliğinden annemi de dahil edeyim. Ya da babamı dahil edeyim. Böyle bir yakını dahil edeyim diye kişi kurbana onda ortak koyar mı koyabilir. Bu da kurban girebilir. Bu durumda kişi yani ölen kişinin vaziyeti yok, para bırakmamış. Kesen kişi kendiliğinden, ölen yakınına kurban kesiyor, ortak iddianında ya da onu, bu yetinden kesen kişiyi yiyebilir, kendi kurbanı gibi. Bu serbesttir. bu. Bunu karşılamayım inşallah. Bir kişi kurbana ortak oldu. Bir kurbana, bir sığıra ortak oldu kişi. Sağlığın saati kişi. Parasını ortak olduğu, kurban bayramı gününde veya daha önce, yani kurban kesilmeden önce bu kişi öldü. Hatta şu örnek diyelim, mesela ortaklaşa bir sığır alındı. Ortaklardan biri de genel barem birinci gün öldü. Ama daha kurban kesilmeden öldü. Ne olacak? Kişi öldüğü gibi, öldüğü gibi eğer ben ölürsem buna benim adıma kesilmeye basit etmemiş ise, etmemiş ise, kişi öldüğü gibi o ortaklık hakkı varislerine intikare geçiyor. Onlara geçiyor. Şimdi ne olacak? Mesela beş ortak bir hayvan almışlar, ortam biri öldü, öldü, hayvanlar kesilmemişti, öldü. Şimdi bakılacak, bu ölen kişinin varislerinin her biri bülü çağına ermiş kişilerse, o da kızı, daha hırna zaten tabi büyük, eğer çocukları, varisleri, yani kimse varisi, varisleri, bülü çağını geçmiş, ş açık mutlu açık olsun inşallah yani kılıı kadınlık hali görmüş Herkese ihiramış şu aslında bu durumda şeylerler onların her birinin her birinin tasviiyle onların görüş bile kabul etmesiyle bunu işte babamızın kesin derlerse kesilebiliyor ama ölen kişinin varisi içerisindesinde küçük çocuğu varsa bazı hukaya göre o zaman bu olmuyor. Çünkü ufak çocuğun bir hakkı yok gibi. Senin hak yok böylece. Demek ki o zaman ne gerekiyor? İşte varsa birisi buna ayrıca bir tekrar para verirse o para onun verdiği para alınır, varislere taksim edilir. Buna başka birisi para koyarsa daha iyi olmuş olur inşallah böylece yalnız bazı fukuhalara göre de bu da olabiliyor. Kurban alnıdan sonra sakatlansa kurban. Kişi sağlam aldı kurbanı. Ama eğer öttü, kaçtı, düştü, atıyla bir şey oldu, sakatlandı. Yani kurban kesilmeyecek derecede. Allah gözün gözü çıktı hayvanın göze bir şeye battı. İşte ayağa kırıldı tamam ayağı tamamen kırıldı. Eee hayvana böyle bir kesime engel bir, yani kurban engel bir sakatlık olursa, ne olacak? Kurban alan kişi zengin. Kesmesi vacip üzerine. Onu kesemez. Onu satar, yine başta alır, onu kesecek. Ama kurbanı alan kişi mesela bir koyulanmış, kişi alın, fakirin biri böylece. Üzerine vacip değil ama almıyor zavallı. Almaması daha iyi aslında. Çünkü üzerine eğer bir de kurban keseceksen de çık mı zaten nezir oldu. Adak oldu, yeme davetini zaten. Ama böyle bir şey olmuşsa fakir aldığı kurban sakattansa da onu kesecek Çünkü o Çünkü fakir bir kur, kurbanı almakla kurban diye almak ile ona aynen onu kesmesi vacip oluyor. Onu değiştiremez o. Onu değiştiremez ha. İşlem i̇şte götüren cemaatimiz kurbanla ilgili inşaatlar nasip olsa bu itirilmiş ya bu kadar aslında inşallah daha bazı konular var ama daha fazla ben sizinle izni inşallah inşallah muhteremler yalnız tekrar şu gerçeği de hatırlatayım bazı sevaplar kurban kesmek gerçekten çok sevap vacip ama en büyük Hanefi'ye göre İmam Azam'a göre Diğerse göre sünnettir. Yalnız seneden seneye yani bir kurban keseyim de ondan sonra işte ben namaz kımasam da cumaya gitmesem de efendim açı saçı geçsem de içki içsem da, o kurbana binip geçireyim gibi bir hayale kimse kapılmasın muhtemel kabınmasın. Çünkü İslam'ın temel ilkeleri bellidir. İslam'ın beş şartı bellidir. Bunlar olmadan kişilerin tam cennete koşması biraz da zor bir zordur Lillah lillâh Fatiha.